it up more than i could chew but do it all when there was d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 Merhaba, yepyeni bir günden, yeni bir haftadan, hayatın pusulasından herkese iyi günler diliyorum. Ee, bu hafta pusula saplantıları gösteriyor. Ee, bunun yanında e, konumuzun sonunda doğru da e, korkulara e, korkulardan bahsedeceğim sizlere. Fakat öncelikle tabii ki e, günümüzde en çok rastlanan bir e, durum saplantılar... Ee, dilerseniz önce bunu e, işleyelim. Ardından da korkulara geçeceğiz. Zamanımızın el verdiği sürece ve tabii ki 70'li 80'li yıllara da bir yolculuk yapacağız müzik yolculuğumuzla. Efendim şimdi e, saplantı deyince aklımıza obsesyon e, psikiyatri ve psikoloji biliminde obsesyon adı veriliyor. E, kişinin isteği ve arzusu dışında gelen e, kişi de tedirginlik doğuran ve zihinde doğuran. Ee, zihninden Kişinin zihninden uzaklaştırılamayan Ardı sıra tekrarlayan Düşüncelerdir e, saplantılar Kişi e, bu düşünceleri Zihninden uzaklaştırabilme amacıyla Çeşitli İslam dışı e, Tekrarlayan hareketler Yapabilir ki e, bunlara zorlantı Yani kompulsiyon adı veriliyor e, Erken Çocukluk döneminde birçok hareketin Tekrarı e, doğal karşılanabilir Bu gelişim ve öğrenmenin bir gereği Olarak değerlendirilir örneğin 2 yaşında bir çocuk oyuncağıyla e, tekrar tekrar aynı şekilde oynayabilir. Küpleri üst üste dizer, e, bozar veya tekrar dizmeye çalışır. Bazı sözleri birkaç kez tekrarlayabilir. E, bunlar saplantı ve zorlantı olarak değerlendirilemez. Saplantılar genellikle erişkin yaşın hastalığı olarak bilindiğinden çocuklarda görülmediği gibi e, yanlış bir kanı vardır. Oysa erişkin dönemi saplantılarının Çoğu çocukluk döneminde başlıyor. Ancak e, çocukluk döneminde ilgisizlik, üzerinde durdurulmaya, e, durdurulmama ya da çocuğun belirtileri gizleme eğilimi nedeniyle gözden kaçabiliyor bu durum. E, yapılan araştırmalarda erişkin yaşta bu hastalık tanısı e, kombuş e, kişilerin az, azımsanamayacak bir kısmında hastalığın yaklaşık e, 5 ile 15 yaşları arası başladı bildirilmiş. ...şimdi 3 yaş gibi çok erken dönemde de başlayabildiği gündeme getirilmiştir. Hastalığın temel özelliği zihinden uzaklaştırılamayan tekrarlayıcı düşünceler... ...ve bu düşünceleri uzaklaştırma çabasıyla tekrar, tekrarlanan hareketlerdir. Çocuk ya da genç çok anlamsız, aptalca, saçma ve kendisine yabancı gelen bu düşünceleri zihninden kovamaz... ...tekrar tekrar gelen bu rahatsız edici bir düşünceler... ...çocukta e, çok yoğun sıkıntı doğurur. Örneğin... E, ...çocuğun zihnine... ...annesinin hasta olup... ...öleceği ya da babasının ölmesini istediği gibi... E, ...kötü düşünceler geliyor. E, zihninden bir türlü uzaklaştıramadığı bu düşünceler... ...çocukta tahmin edilemez bir sıkıntı doğurur. E, dindar bir ailede yaşayan çocuğun içinden tekrar tekrar... ...Allah'a sövmek gelebilir. Her defasında... Yoğun sıkıntı yaşayan çocuk tövbe tövbe diyerek ya da e, dua okuyarak bu kötü düşünceyi kovmaya çalışır. E, düşünceler tekrarladıkça dualarını tekrarlar ve sonunda çocuk adeta bu düşüncelerin esiri olmuş olur. E, devamlı dua okumaktan ya da tövbe etmekten kendini alamaz. E, saplantıların hastalık halini alması için çocuğun günlük hayatını olumsuz yönde etkilemesi gerekiyor. Hastalık durumunda çocuk saplantılarla uğraşırken vakit harcar, günlük işlerinden geri kalır. Örneğin ödevini yazmaya çalışan bir çocuk temizlik ve düzenle ilgili bir saplantısı varsa çok küçük bir hata yaptığında hatayı silme yerine o ana kadar yazdıklarını hiç sayarak tüm sayfayı yırtar. E, sayfaları yırtmaktan bir türlü e, ödevini bitiremez. Ellerini çok uzun süre yıkayan ve el yıkamasını yırtmaktan Durduramayan bir çocuk yemek öncesi el yıkamaya başlar ve bir türlü sofraya oturamaz, e, el yıkama işini bitiremez. Saplantılar çocuğun aile ve arkadaşlarıyla ilişkilerini bozuyor, e, sosyal uyumunu olumsuz etkiliyor. Evet devam edeceğiz programımıza ama önce güzel bir müzik dinleyelim dilerseniz Nilüfer'den dinliyoruz. Güle güle size. Hay dost artık keder. İzlədiyiniz üçün tüm alınar Artık yanımda beni Seven sevgimim var Güle güle size Gözyaşlarım Güle güle size Hatalarım Bırakın bizi Artık yaşa Sərboşluğum Baş döndüren bir sevgi bu Bitmesin sərboşluğum Güle güle size yalan aşklar Güle güle size tüm anılar Artık yanımda beni seven sevgim Qədər bizi, artık yaşayalım Gülü güle size yalan aşklar Gülü güle size dümən var Artık yanımda beni seven sevgilim var Gülü güle size göz yaşarım Gülü güle size hatalarım Bıraqın bizi yaşayalım Radyo Havan'da e, hayatın pusulası devam ediyor. Bu hafta saplantıları işliyorum. Ama sonrasında da zamanımız yeterse eğer korkuya geçeceğim. E, bana ulaşmak isteyen dinleyicilerim için e, mail adresim taruniverdesraetyehu.com e, Buradan bana her türlü sorun ve sorunlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. E, devam edelim e, saplantılara. Ne demiştik? Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar saplantılarını gizleme eğilimindedirler. Evet n yaşta aynı belirtilerle doktora başvuran hastalarda yapılan araştırmalarda ergenlik döneminde de benzer belirtileri olanların bunları en yakınlarından bile gizledikleri öğrenilmiş ee, Ergen utanma ayıplanma ve hor görülme endişesiyle saplantılarını açıklayamaz durumdadır ee, tekrar tekrar yaptığı hareketlerse büyük çaba göstererek engellemeye çalışır ee, ve e, ya da kimsenin olmadığı yerleri tercih eder Bu gizleme çabası zamanla gencin toplum içine çıkmasını, arkadaşlarıyla beraber olmasını engelleyecek bir durum doğurabilir. Kendini engelleyemeyen çocuğun utanma duygusuyla toplum içine çıkamaması, içine kapanması, kendi içine kapanmasına neden olur. Bu sosyal geri çekilim okul başarısı ve arkadaş ilişkiliğini de olumsuz yönde etkiler. Saplantı ve zorlantıları arasında ezilen çocuk, Ee, başka ruhsal sorunlar da ortaya çıkarmaya başlar. Ee, belirtilerin artmasıyla da artık genç zorlantılarını gizleyemez. Ee, önce ailesi ve yakın arkadaşları tarafından durum anlaşılır. Özellikle ardı arkası kesilmeyen tekrarlar hemen dikkat çeker. Ee, mesela ne diyelim işte lavabonun başından ayrılamayan, banyodan çıkamayan ya da Eşyalarını düzenlemek için saatler harcayan ve tekrar tekrar dolabını düzenleyen genci ilgili bir ailenin fark etmemesi mümkün değildir. Şimdi e, kısaca bir toparlayacak olursak çocuğun saplantıları, saplantıları algılayışı e, nasıl olur diyelim. E, çocuk kendi iradesi dışında zihne gelen düşüncelerin ve bununla ilişkili tekrarlayan hareketlerin anlamsız, mantıksız ve saçma olduğunu farkındadır. Aslında sadece çocuklar değil, büyükler de bunun farkında. Örneğin mutfak kapısının önünden geçerken kapıyı 3 kez kapatması gerektiği ya da elinin sürekli kirli olduğu düşüncesinin ne kadar saçma olduğunu biliriz hepimiz. Ancak kendini kapıya kapatmaktan ve elini yıkamaktan alıkoyamayız. Böyle davrandığında yoğun ve dayanılmaz bir bunaltı yaşanır. Hiçbir mantıklı izah ve açıklama onu bu davranışından uzaklaştıramaz. Saplantılar hayatın her alanın alanında gözlenebiliyor. Ee, çok çeşitli olabilecek bu belirtileri e, iyi gözlemci olan her anne baba fark eder. Tekrarlayan hareketlerin varlığında e, sık sık aynı sorular sorulduğunda temizlik ve düzen konusunda fazlaca özen gösterildiğinde aile dikkati e, dikkatli olmalıdır çocuklarında. Özellikle ergenlik döneminde saplantılar ve zorlantılar gizlenmeye çalışılır. ...çocuk tarafından gizlenmeye çalışılır, ergen yaptığı davranışların mantıklı izahını bulma ve e, davranışlarına bir kılıf arama çabası içine girer... ...bunun temelinde çevresindekiler tarafından eleştirilme ve alay edilme korkusu vardır. E, sonunda çocuk saplantılarla örülmüş kendi dünyasını kurarak içe kapanma ve sosyal geri çekilme süreci yaşamaya başlar. E, çocuk ve gençlerde saplantı belirtileri nelerdir? Ee, biraz da buna değinelim. Ee, bunlar kirlenmekten aşırı korkma ve sık sık kirleneceğim korkusu yaşama. Ee, sık sık elini yıkama. Biraz önce bahsettik elini yıkamaya başlayınca adeta bunu durduramama. Uzun süre el yıkama. Sabunu fazla kullanma. Ee, banyodan bir türlü çıkamama. E, boy abdesti almanın çok uzun sürmesi. Tuvalette uzun süre kalma ve tuvalet temizliği ile aşırı ilgilenme. Devamlı şekilde kendisine ya da sevdiklerine kötü bir şeyler olur ya da zarar gelir endişesi yaşama. Allah'a, peygambere ve dinde önemli sayılan bir kişiye kötü söz söyleme düşüncesi ve korkusu yaşama. Bunu engellemek ve suçluluk duygusunu azaltmak için de sürekli dua etme. Duaya benzer sözler mırıldanma. E, aşırı düzen ve tertibe uyma. Eşyalarda simetri arama. Örneğin e, masanın üzerindeki kitapların hepsinin... ...masa kenarına simetrik durması için gayret gösterme, ee, idrar, dışkı ve sperm gibi vücuttan atılan maddelerin... ...temizliği ile aşırı ilgilenme ve yoğun bulaşma endişesi yaşama, ee, bazı nesnelere dokunmaktan kendini alamama, ee, kapı, pencere, tüp gaz ya da sobayı tekrar tekrar kontrol etme... Ee, ...örneğin biraz önce kilitlediği kapıyı acaba açık mı kaldı endişesiyle tekrar tekrar kontrol etme kendine şans ya da şanssızlık getirdiğine inandığı bir rakama inanma ve hayatını bu rakama göre düzenleme. Örneğin 7 sayısını uğursuz sayan birinin ayın 7. günü evden dışarı çıkmaması gibi. devam edelim diğer belirtilere. Devamlı içinden sayı sayma, bir sözlü ya da bir sözü ya da şarkıyı tekrarlama. Kendisinde ölümcü bir hastalık olduğu düşüncesini zihninden atamama. Eee başka ne diyebiliriz? İşte yasak günah ve ahlak dışı sayılan cinsel düşüncelerin devamlı zihnini meşgul etmesi ve bu cinsel düşünceleri eyleme dökme endişesini yaşama, kendine ya da başkalarına zarar verme endişesi yaşama, ortada belirgin bir tehlike olmaksızın kendisine ya da sevdiği birine zarar gelir endişesiyle aşırı önlemler alma örneğin zarar gelir düşüncesiyle annesinin evinin, evin dışına çıkmasına izin vermeme, gittiği her yerde onun peşinden ayrılmama. Ee, özellikle saplantıların yoğun olduğu durumlarda aile çok zor anlar yaşar. Ee, tüm ev halkının hayatı bu saplantı ve zorlantıların kıskacı altındadır. Evde ee, rahat hareket edemezler. Sıkıntısı nedeniyle huzursuz olan çocuk anne ve babayı da huzursuz eder. Kendi kurallarını uygulayabilmek için ev halkıyla çatışmaya girer. Ee, sadece kendisiyle ilgili değil ev halkıyla ilgili de saplantıları olabilir. Kendi düşüncelerini sesli ifade etmesi ve tekrar tekrar aynı sözleri söylemesi ya da soruları sorması aileyi bunaltır. Evin düzeni ve ahengi bozulur. Ee, aile bu zorluklar nedeniyle komşu dost ziyaretleri yapmaktan akraba dahi olsa başkalarını evine kabul etmekten çekinir. Evet bir ara verelim isterseniz güzel bir parçadan sonra devam edelim konumuza. Niket Duru söylüyor al gönlümü diyar diyar sürükle. Ayrılmadan evvel Güzel sevgilim Bütün ızdırabı Of hep bana yükle Ne diyecektim? Tutuldu dilim Al gönlümü diyə diyar sürükle all gönlümü diyar diyar sürükle ister kaldırıp at solmuş gül gibi ister sen de davran oh -oh gibi kökünden koparıp götürsəl gibi al gönlümü diyar diyar sürükle al gönlümü diyar diyar sürükle Əzdırabı Of Hep Hep Bana yükle Ne Diyecektim Tutuldu Dilim Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle Of Al Gönlümü le al gönlümü Di Diya Devam edelim programımız var. Radyo Havan'da Hayat'ın Pustası'nı dinliyorsunuz. Bu hafta pusula saplantıları ve korkuyu gösteriyor. Ee, ama öncelikle saplantıları konusunu işliyorum. Ondan sonra da zamanımız yeterse korkuya geçeceğiz. Ee, biraz önce e, saplantıları olan çocuklarda sık karşılaşılan belirtilerden bahsettim sizlere. Ancak bunlar dışında da çok çeşitli saplantı ve zorlantılar olabilir. Ee, burada ailenin gözünden kaçmaması gereken bazı belirtiler sıralanmıştır. Ben e, sizlere Ee, ...bahsederken çocukların da bu benzer düşünce ve hareketleri fark eden anne ve babaların dikkatli olmaları... ...ve bir çocuk psikiyatrisinden veya psikoloğundan yardım istemeleri gerekiyor. Çocuklarında saplantı ve zorlantı belirtileri gören anne ve babalar önce şaşırırlar tabii ki. Ee, çocuklarının sorularına ve tekrarlayan hareketlerine bir anlam veremezler. Her şey yolunda gidiyor derken çocuklarının anlamsız... Mantıksız, yersiz söz ve hareketleri aileyi çok kaygılandırır. E, bazı anne ve babalar çocuğun bunları kastan yaptığı fikrine kapılır ve e, çocuğun tekrarlayan hareketlerini engelleme çabasına girerler. E, bu engellemeler ceza uygulamaya ve hatta e, dayağa kadar varabilir. Örneğin e, tekrar tekrar uzun süre ellerini yıkayan bir çocuk ailesi tarafından fazla su ve sabun harcıyorsun diyerek engellenmeye çalışır ya da cezalandırılır. El bir türlü durduramayan çocuk bu yasaklanma ve yasaklama ve cezalarla bir kat fazla sıkıntı yaşamaya başlar. Ee, bazı anne ve babalar çocuklarının tekrarlayan hareketlerini alay konusu ederler. Ee, çocuğun hareketlerine gülme ve isim takma gibi davranışlar zaten utanma duygusu yaşayan çocuğun sıkıntısını ve gerginliğini daha da arttırır. Saplantı ve zorlantı belirtileri çocuğun ev, okul ve sosyal hayatında belirgin işlev kayıplarına neden olabilir. E, hastalığın başlangıç döneminde çocuk genç ve e, çocuk ve genç belirtileri gizleme çabası içine girdiğinden... ...sosyal ortamlardan ziyade ev içinde de sıkıntı yaşar. Ancak hastalığın ilerlediği dönemlerde okul ve toplum içinde de belirtiler görülür. E, bu durum çocuğun ders ve sosyal faaliyetlerdeki başarısını düşürür. E, bazı ağır seyreden durumlarda saplantılarla geçen sürenin fazlalığı nedeniyle de çocuk başka işlere yoğunlaşamaz... Çocuğun bütün hayatını tekrarlar kaplamıştır çünkü. E, derslere karşı ilgisizlik ve ders çalışma süresinin azalmasıyla çocuğun e, ders başarısı düşer. Yoğun tekrarlayan düşünceler içindeki çocuğun dersinin başına oturması ve okuduğunu anlayabilmesi mümkün değildir. E, Dikkati yoğunlaştırma güçlüğü nedeniyle çocuk tekrar tekrar okusa da okuduğunu anlama zorluğu çeker. E, hayat içindeki ritüeller bu çocukların İşlevselliğini azaltan önemli faktörlerden biri. Örneğin e, sabah kalktığında banyodan çıkamayan bir çocuğun okuluna zamanında yetişebilmesi mümkün değil. E, Yemeye başlarken ve e, yemek sırasında çocuğun ritüelleri yeterince beslenmesini engeller nitelikte olabilir. E, bütün bu olup bitenleri anne baba tarafından çocuğun sorumsuz olması, tembelliği ya da e, şımarıklığı ve ilgi çekme isteği gibi nedenlerle açıklanmaya çalışılır. Gerçeği görmeyi engelleyen bu yakıştırmalar erken tedavi şansını da ortadan kaldırıyor ne yazık ki. E, saplantı bozukluğu olan çocuklarda bunun yanı sıra depresyon, anneden ayrılma bunaltısı, e, tik bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve öğrenme sorunları görülebilir. E, hastalık nedeni olarak önceleri psikolojik etkenlerin varlığı ön planda düşünülürken e, son yıllarda ...daha çok biyolojik mekanizmalar üzerinde durdurmakta e, saplantı zorlantı bozukluğunun biyolojik nedenleri üzerinde yapılan araştırmalar e, beyinde bazı biyokimyasal maddelerin metabolizmasındaki e, ne diyelim işte e, anormallikleri ortaya koymuştur tedavide kullanılan ilaçlar bu maddeler üzerindeki düzenleyici etkileriyle yararlı olmaktadır e, son zamanlarda ilaç tedavilerinden elde edilen yüzgüldürücü sonuçlar, ...hastalığın biyolojik nedenleri üzerinde de daha fazla durulmasını sağlamıştır günümüzde. Evet, bir müzik arası daha verelim. Kim söylüyor? Efendim, bir masaldır yaşamak diyor Sevin Gülbahadır. bu düşleri gerçek yapmak gökten yıldızlar çalmak bağlamak kanayan yarayı ağlamak doyası ya. bağlamak kanayan yarayı ağlamak doyası ya. şarkılı bir basaldır yaşamak bir özlem y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 Cəmlar camlar su buğlar Kış gecesinde camlar dolu su buğlar Yağmurdan güneş görmek Seni sonsuz seyretmek Bağlamak kanayan yarayı Ağlamak boyası yar Bağlamak kanayan yarayı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 Çox olsa da İnan Yine de güzel yaşama da devam ediyor Radyo Havan'da. Bu hafta e, saplantıları işliyoruz. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim tarihverdiyesra.com e, Buradan da her türlü sorun ve sorunlarınızı paylaşabiliyorsunuz bana. Mail atabilirsiniz. Ben de size onları yanıtlayıp gönderebilirim. Evet devam edelim saplantılara. Yapılan aile araştırmalarında e, hastalığın birinci derece akrabalarda sık görülmesi ve genetik geçişinde... ...önemli olduğu görüşünün ortaya atılmasına neden olmuştur ve ancak aşırı titiz, kuralcı ve temizliğe önem veren kişilik yapısının çevresel tutumlara ve öğrenmeye bağlı olabileceği de düşünülmektedir. Temizliğe aşırı önem veren, titiz ve kuralların çok keskin olduğu ailelerde yetişen çocuklarda bu aile yapısına uygun kişilik gelişecektir. Çocukların temiz, düzenli ve kiber olmaları tabii ki istenen özelliklerdir. Ancak anne babanın çocuğumuzu eğitiyoruz bahanesiyle sergiledikleri hoşgörüsüz, katı ve aşırıya giden tavırlar çocuğun kişilik gelişiminde sorun oluşturuyor. Evin temizliği ve düzeni bozuluyor diyerek çocuğunu adeta nefes aldırmayan, her yaptığı hareketi engellemeye çalışan, E, oyuncaklarını dağıtmasına, eşyalarla ilgilenmesine izin vermeyen anneler hiç de az değil günümüzde. E, sabah anne uykudan kalkar kalkmaz temizliğe başlar ve elinde bir toz bezi bütün gün temizliğe devam eder. Böyle bir evde e, çocuğun rahat hareket edebilmesi mümkün değildir. Çocuğun her yaptığı hareket annenin gözüne batar. Bu tutum karşısında çocuk ya olduğundan daha fazla dağınık ve pis olur e, ki bu bir anlamda anneyi protesto etmektir ya da ...anne çatışmaya girme ve onun sevgisini kaybetme endişesiyle uyum göstermeye çalışır. Aslında bu uyum kabul edilmiş ve doğa bir davranış değil. Amaç anneyle çatışmaya girmekten kaçınma. Ee, anne çocuğundaki uyumdan çok memnundur. Ee, onu devamlı överek ve beğendiğini göstererek çocuğun hareketlerini teşvik eder. Çocuk bir anlamda sindirilmiş ve böylece annenin evde kurduğu düzene uyuması sağlanmıştır. Böyle çocuklarda ileri yaşlarda çeşitli saplantıların oluşma riski vardır. Kendilerinin de saplantıları olan anne babaların çocuklarına yardım edebilmeleri için öncelikle kendilerinin psikiyatrik yardım almaları gerekir. Çocuğunda saplantı benzeri düşünce ve zorlantı benzeri tekrarlayan hareketleri fark eden anne ve babalar her şeyden önce çocuklarına suçlayıcı yaklaşımlardan uzak durmalılar. Çocuk tekrarların verdiği sıkıntıyla uğraşırken buna bir de alamayacak. Anne babanın eleştiri ve suçlamaları eklenirse sıkıntı bir kat daha e, artacak ve belirtiler çoğaltarak devam edecektir. E, anlayışlı davranmak ve çocuğun sıkıntısını paylaşmak gerekiyor. E, ceza ve yasaklamalarla saplantıları önlemeye çalışmak e, çocuğa verilecek en büyük zarardır. Uzun sürebilecek tedavi sürecinde ailenin en önemli katkısı çocuğun tedaviye devamını sağlamak yönünde destek olmak ve anlayışlı bir tutum sergilemektir. Şimdi ne diyelim? Bir de saplantıların tedavisiyle ilgili biraz konuşalım isterseniz. Saplantıların tedavisinde davranışçı psikoterapi yöntemlerinden ve ilaçlardan yararlanılıyor. Bu iki tedavi birlikte de uygulanabilir. İlaç tedavilerinden alınan sonuçlar yüz güldürücüdür. Zaman zaman bunun güzel sonuçları günümüzde de alınmakta. Saplantılı çocuğa nasıl yaklaşımda bulunulmalı denilebilir... Ee, bunun cevabı da şöyle ki anne ve babalar çocuğun tekrarlayan hareket ve sorular karşısında çaresiz kalır ve mantıksız buldukları da bu davranışlar nedeniyle çocuğu suçlamaya kalkarlar ki bu çok yanlış. Ee, saplantıların kıskacı altında bulunan çocuk böyle bir tutumla karşılaşınca daha sıkıntılı anlar yaşamaya başlıyor. Kendi elinde olmayan ve çözemediği bir sorun nedeniyle suçlanıyor. Ee, aslında sıkıntıyı kendisi yaşamakta ve çözümü de istemektedir çocuğun kendisi. Dolayısıyla anne babasından anlayış ve yardım bekliyor. suçluma ve eleştiriye tahammülü hiçbir zaman çocuğun yoktur. Böyle durumlarda çocuğumuza destek olmalıyız. Destekliğimizin eksik olduğu durumlarda da mutlaka bir psikoloğa ve psikiyatriste çocuk psikiyatristine başvurmak önemli durumlardan biridir. Evet bir, bir müzik arası daha verelim isterseniz sonra programımıza devam edelim. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz zaten. Bir yabancı parça dinleyelim 80'lerdeki çok öz güzel ve özel bir parçaydı bu. Black Söylüyor, Wonderful Life. Oh Hayatın pusulası devam ediyor e, saplantıları bitirdik şimdi de konumuz e, fobiler yani aşırı korkular e, biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum size e, korkuyu tanımayacak olursak korku dıştan gelen tehlikelere karşı duyulan doğal bir tepkidir e, aslında kişiyi tehlikeye karşı hazır hale getiren bir çeşit uyarı olması nedeniyle gerekli ve faydalı bir düzen, e, düzenektir Ancak e, bazen bu doğal tepki hali o kadar aşırı olur ki e, kişinin günlük işlerini ve düzenini bozar. İşte o zaman fobiden bahsedebiliriz. Korkular e, çocuklarda oldukça sık rastlanan tepkilerdir. Çevresini tanımayan, etrafında olup bitenlerden pek haberdar olmayan küçük bir bebeğin tanımadığı her şeyden korkması gayet normal. E, büyüdükçe bu korkuların azalması beklenir. Çünkü çocuğun zihnen gelişmesi ve çevreyi tanıma or e, oranının artması... ...korkulacak nesne ve durum sayısını azaltır. Ancak e, anne ve babanın yanlış tutumları ve adeta korkuyu çocuklarına öğretmeleri... E, ...bu geçici korkular uzun yıllar devam eder... ...ve toplumumuzda korkutma bir çeşit eğitim ve disiplin aracı olarak kullanılmakta... ...ve çocuğa korku aşılamaktadır. E, her zaman korkunun nedenini bulmak mümkün olmayabilir. Anne babanın yanlış tutumu ve öğretmesi olmaksızın da e, çocukta korku reaksiyonu gelişebiliyor... E, fobi dediğimizde normalde korkulmayacak bir nesne ya da e, durum karşısında kişinin aşırı sürekli e, aşırı ve sürekli korku duyma hali anlaşılır. Çocuk bu kadar korkunun hiç de anlamlı olmadığının farkındadır. Ancak kendini tutamaz ve korktuğu nesne ve durum karşısında kaçma ya da kaçınma reaksiyonu gösterir. Korkuları e, Korkulan durum ve nesne ile karşılaşıldığında çocuk ağır bir bunaltı hali yaşar. Bu bunaltı dışarıya huysuzluk Ağlama, zırlama ya da e, yanında bulunan birine sıkıca sarılma şeklinde yansıyabilir. Korkudan dolayı oluşan sıkıntı ve kaçınma reaksiyonu çocuğun günlük hayatını ve eğitimini etkileyecek nitelikte olabiliyor bazen. E, fobiler korkuyu ortaya çıkaran nesne ve duruma göre ayrı ayrı da incelenmiştir. E, mesela e, özgür fobi belli nesne ve durum karşısında duyulan aşırı korku halini anlatmakta kullanılan bir terimdir. E, burada kişi... Köpek, yılan, böcek ve fare gibi belli hayvanlar ya da karanlık ve yükseklik gibi belli durumlardan anormal biçimde korkarlar. Ee, çocuğun bu nesne ve durumlarla karşılaşmadığı zaman bir sıkıntısı yoktur. Ancak karşılaştırıldığı zaman da titreme terleme ve kalp çarpıntısından baygınlık duygusuna kadar değişen geniş bir bedensel belirti hükmesinin eşlik ettiği panik hali yaşanır. Fobilerin, Neden oluştuğu konusunda değişik görüşler vardır. Ee, bazı psikologlar ve psikiyatristler fobiyi daha çok bireydeki iç çatışmaların sonucu e, oluşan bunaltıya karşı bir savunma olarak görmüşler. Bazıları ise öğrenilmiş davranış olarak da ele almışlardır. Ee, son yıllarda kalıtım ve biyokimyasal etkenlerin de fobi oluşumunda etkili olduğu e, hararetle savunanlar arasındadır. savunanlar arasındadır ee, Çocukların yaklaşık %10'unda gençlerin ise... %2 ile 3'ünde belirgin korku reaksiyonu gözlenir. Tek bir fobi genellikle erişkin döneminde ortaya çıkar. Bir kısmı ise hayat boyu sürmektedir. Özellikle fobiye panik e, halinin eklendiği durumlarda ilaç tedavisinden oldukça yararlanılır. Ancak asıl üzerinde durulan tedavi şekli davranış terapileridir. Evet e, şimdi biraz da korku oluşumunda öğrenmeyi bahsedelim size. Öğrenme nedir? Nasıl biz bu korkuyu öğrenebilir miyiz acaba? Ee, korku tarih boyunca bir disiplin olarak da e, kullanıla gelmiştir. Bebeklik döneminden itibaren çocuk farklı nedenlerle korkutulur. Örneğin e, gece uyumadan önce cadı geliyor, köpek geliyor, seni yer gibi sözler söylenir. Anne baba için hayli zahmetsiz ve kolay görünen bu yaklaşım meyvelerini kısa süre sonra vermeye başlar. Karanlık koridorda yürüyemeyen, e, köpek gördüğünde avazı çıktığı kadar bağıran ya da doktora getirildiğinde ortalığı birbirine katan çocukların Bu e, davranışları çoğunlukla bizim eserimizdir. E, özellikle anne ve babaların eserleri olarak görülmekte. E, diğer taraftan kendisinde fobik davranışlar olan anne babalar e, çocukları için olumsuz birer örnektir. E, tedirgin ve detaycı yapıları e, aşırı koruyucu ve kollayıcı olan ailelerin çocuklarında kendine güven azdığı yanında korku reaksiyonu fazlaca görülür. Fobilerin oluşumunda öğrenmenin ve e, yetiştirilme biçiminin önemli rolü olduğu buradan da görülmekte. Bak yeşil yeşil. Evet devam edelim korkular korkulara. Korkuları olan çocuğa nasıl yardımcı olabilir aileler? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Anne babanın korkan çocuğa söyledikleri ilk söz bebek gibi niye korkuyorsun olmakta? Çocuğu aşağılayan bu yaklaşımda sorunu çözmek asla mümkün değil. Yapılması gereken çocuğa ne hissettiğini anladığınızı söyleyip yardımcı olacağınız mesajını vermektir. Korkusunu yenebilmesi için ona zaman zaman... ...zaman tanımak ve adım adım sorunun üzerine gitmesini sağlamak zorundasınız. Attığı her adımda onu cesareti nedeniyle kutlamalı ve gelecek için ümit vermelisiniz. Örneğin karanlıkta ve yalnız başına odasında uyumakta zorluk çeken bir çocuğun... ...ışık açıkken ya da gece lambası yanarken odada yalnız yatabilmesi için... ...çok olumlu davranışlarda bulunduğunu ona belli etmelisiniz. E, çocuk güzel sözlerle ve gerekirse hediyelerle ödüllendirilmeli. E, korkudan kurtulmanın yolu yeni korkular oluşturmak değildir. E, dolayısıyla korkusu nedeniyle çocuğun cezalandırılması... E, ...korkusuna yeni korkular eklemekten başka işe yaramaz. Evet biraz da e, sosyal fobiye değinmek istiyorum. Bu da e, önemli bir konu. E, günümüzde çok fazla rastlanan bir konu. E, nedir sosyal fobi? Toplum içinde bulunmaktan kaçınmayla... ...kendini gösteren bir rahatsızlık türüdür. Bir grup içinde konuşurken ya da... ...herhangi bir eylemde bulunurken... ...aşırı sıkılma, yüz kızarması... ...titreme ve bunaltı hali vardır. Hata yapmaktan, kendisini toplum içinde... ...küçük düşürecek bir davranış sergilemekten... ...herkese rezil olmaktan... ...çok korkan bu çocuklar... ...toplum içine girmek istemez... ...böyle ortamlarda bulunmaktan kaçınırlar. Örnek verecek olursak... ...sosyal fobrişi olan çocuk... ...topluluk içinde rahat konuşamayabilir... ...yemek yiyemeyebilir, e, tuvaletlere gidemeyebilir. Toplumdan kaçma kişinin mesleğini ve eğitimini e, sürdürmesine engel olacak bir derecede çok önemli bir durumdur. Genç ve ilişkinlerde daha sık görülmekle birlikte çocuklarda da rastlanmakta. E, çocuklarda sosyal fobi daha çok yabancı kişilerle ilişkiye girmekten kaçmayla... E, ...kendini gösteren kaçınma davranışı şeklindedir. Burada çocuk yakınları dışındaki kişilerle konuşmayı... E, ...ilişkiye girmeyi reddeder, aile içinde oldukça cana yakın ve samimi ilişkiler kurabilmelerine karşın... ...bu çocuklar e, yabancılara karşı aşırı tedirgin ve soğukturlar. Arkadaş edinemez ve arkadaşlığı sürdüremezler. E, kaçınma, ve davranışı, e, kaçınma davranışı tam anlamıyla bir sosyal fobi olarak değerlendirilmemeli. E, çocuğun 2 ila 2,5 yaşına kadar yabancılara karşı gösterdiği tepki ve korku hali normal kabul edilmelidir. E, ...çocuğun ciddi bedensel hastalığı ya da özrünün kaçıma davranışına neden e, neden olabildiği bilinmektedir. E, tedavide çocuklar özellikle psikoterapiden fayda görürler... ...bunun yanında da ilaç kullanımı da e, gündemimizde bulunmakta. Çocuklarda sosyal fobi belirtileri nelerdir? E, biraz bunu değinelim. Diğer çocuklarla konuşurken rahatsız olma ve utanma... E, ...bir grup çocukla birlikteyken sessiz kalma... E, ...oyunlara katılmaktan çekimi ve geri durma... Sınıf içinde sessiz kalma ve derse katılmaktan çekinme. Örneğin tahtaya kalkmaktan rahatsız olma. Yabancı biriyle konuşmaktan aşırı çekinme ve rahatsız olma. E, konuşurken göz göze gelmekten kaçınma. Başka ne diyebiliriz? E, bir şeyler satın almaktan kaçınma. E, topluluk önünde konuşurken kalbin hızlı hızlı çarpması. Başkalarının yanında yanlış bir şey söyleyeceğinden korkma ya da yanlış bir şeyler yapacağından korkma. Diğer çocuklar kendisiyle alay edecekler diye düşünme. Şaka yapılmasından aşırı derecede rahatsız olma. Bunlar sosyal fobi belirtileri. Sosyal fobiye bir de okula çekecek olursak ki çekingenlik reaksiyonu ya da sosyal fobisi olan bir çocuk öğrenim hayatında zorluklarla karşılaşmakta. Özellikle sınıf huzurunda yapması gereken iş ve ödevleri yerine getiremezler. Örneğin. ...çok bildiği bir soruya dahi cevap vermek için parmağını kaldırmaz... ...ya da çok iyi çalıştığı halde bir konuyu tahtaya kalkıp anlatamaz. Bu durum onun sınıf içindeki etkinliğini azaltır ve derse aktif katılımını engeller. Öğretmen tarafından silik ve ilgisiz bir öğrenci olarak tanımlan tanımlanmasına neden olur. Aslında bu çocuğun tamamen tabii ki yanlış tanınmasına sebeptir. Evet bir daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka konuda, yepyeni bir konuda e, sizlerle birlikte olacağız. Yine 70'li ve 80'li yılların e, müzikleri eşliğinde e, güzel bir program olacağına inanıyorum. Efendim e, gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Ruhunuz ve gönlünüz şen olsun. hoşça kalın Sırada çok güzel bir parça var. Steve Wonder söylüyor, I Just Called Say. No New Year's Day to celebrate no chance let go But what it is Is something true Made up of these three words That I must say to you I just called to say I love you I just called to say just come to say i love you and i mean it from the bottom of my mind no summer's high no one's you like no heart even time for birds to fly to southern sky no libra sun no halloween no giving things to all the christmas joy you bring but what hayatın pusulası. Hazırlayana ıyorsunan esra Tanrı verdi.